Semra Cerit Mazlum'la iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet önce birazcık uluslararası alem, alemde neler oluyor bir ona bakalım iklim değişikliğine bir iklim toplantıları yapılıyor galiba Türkiye'nin de çağrılı olduğu. Sonra da bu üçüncü köprü ve Marmara e, Otoyol Projesi aslında değil mi? Kuzey Marmara Kuzey, evet, projesi. E, ona biraz daha ayrıntılı bakabiliriz. Ee, uluslararası gündemde, e, iklim gündeminde, e, Kopenhag yaralarını sarma, Kopenhag'da verilen zararları tamir etme çabası devam ediyor. Evet. Evet. Cancun'a kadar e, sene sonunda Kasım Aralık'ta yapılacak e, 16. Taraflar Konferansı'na kadar e, bir yandan resmi müzakereler e, devam ederken planlanan yeni ve ek toplantılarla bir yandan da gayri resmi girişimler e, hızlanmış görünüyor. Son dönemde e, Kopenhag sonrasındaki e, sessizlik ve belirsizlik ortamından sonra e, bir tarafından tutmaya çalışıyorlar aslında devletler e, ortaya çıkan. Garip e, durumu düzeltmek için e, bu süreçte işte geçtiğimiz haftalarda e, Büyük Ekonomiler Forumu Amerika'nın öncü ülke ettiği e, toplantıları yapıldı. <gülüyor> Arkasından e, Basic grubu diye bildiğimiz Çin, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika'nın içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkeler grubu e, düzenli olarak yaptıkları toplantılardan birisini daha yaptılar. Bu sefer Güney Afrika'da bir araya geldiler. Bu toplantının da önemli çıktılarından bir tanesi, daha doğrusu önemli gündemlerinden bir tanesi, Kyoto'yu ne yapacak, ne yapacağız sorusuydı. Evet, o çok anakronik bir durum haline aldı, değil mi? Evet, yani Kopenhag uzlaşması Kyoto protokolünü garip bir stratejiye sokmuş oldu, özellikle 2012 sonrasına dönük olarak ülkelerde özellikle Kyoto'nun devamından yana olan ülkelerde bu iki ayrı belgeyi nasıl şey yapacaklar, dengeleyecekler ve e, iklim politikasını bundan sonrasında hangi metin yön verecek o konudaki belirsizliği aşmak için tartışıyorlar bir yandan. Fakat e, şaşırtıcı olan durum bu bezik ülkeleri de onlar da başta olmak üzere birçok tarafın Kopenhag uzlaşması konusunda <gülüyor> uzlaşmaya varmak üzere olmaları, hani büyük tartışmalarla, e, taraflar konferansının kabul edemediği e, belge e, önemli bir yer e, işgal etmeye başlayacak bundan sonra o müzakerelerin gündeminde öyle anlaşılıyor. Yani yavaş yavaş bir ısınma başladı <gülüyor> şeye doğru um, uzlaşmaya doğru. E, onların yanında bu hafta e, devam eden önemli bir toplantıda. E, Petersberg İklim Diyaloğu adıyla Almanya'nın gelişimiyle aslında başlayan, fakat Almanya ve Meksika'nın, COP16'nın ev sahibi olan ülke Meksika'nın ortak düzenledikleri bir toplantı Almanya'da gerçekleşiyor şu anda. Dün başladı toplantı. Gayri resmi bir toplantı, bakanlar düzeyinde gerçekleşen bir toplantı bu. Ve bu iki ülke ev sahibi ülke 45 ülkeyi davet ettiler toplantıya belli blı müzakere grupları ve coğrafi olarak da temsili sağlayacak nitelikte ülkeler çağrılmış durumda toplantıya bu ülkelerden bir tanesi de Türkiye fakat Türkiye bakan düzeyinde değil müsteşar düzeyinde temsil ediliyor katılımcı listesinden anladığım kadarıyla neden kendi tercih Türkiye'nin bu tür toplantılara çoğunlukla müsteşar katılıyor Türkiye'de bakan daha bakanın daha az katıldığını söylemek mümkün yani bugüne kadarki gelişmeler evet. öyle. Başka ülkelerden de üst düzey hani iklim müzakerelerini yürüten yetkililer söz konusu ama birçok ülke bakan düzeyinde katılıyor. Dün açılış toplantılarında konuşmalarında hem Merkel hem de Meksika devlet başkanı Kopenhag sonrasında Kopenhag'ın yarattığı en önemli sorun olan güven bunalımını aşmak yolunda çaba harcamak gerektiğini söylemişler. Ee, özellikle Merkel'in söyledikleri anlamlı hani bu, bu toplantı şey değil rakip değil ee, bu süresi, süresi müzakere sürecine yalnızca oraya girdi sağlamak üzere yapılan e, toplantılardan bir tanesi tek ve biricik e, platform müzakere etmek için Birleşmiş Milletler sürecidir demiş böyle bir kaygı da oluşmaya başladı çünkü biliyorsunuz Kopenhag sonrasında alternatif e, platformlar hakkında konuşuluyor Aynı zamanda konuşmalar içinde Arfa Birliği'nin bir adım öne geçmesi ve kendi açıkladığı %20 hedefinden gönüllü olarak uyuabileceğini ilan ettiği %30 hedefine doğru kararını değiştirmesi gereği üzerine durulmuş. Öteki ülkeleri özendirmek üzere ya da onların sarsılan güvenini ...yeniden tesis etmek üzere bunun önemli bir adım olacağını söylemiş Almanya Çevre Bakanı. Fakat Nisan başında yapılan Bondaki Birleşmiş Milletler toplantılarında dikkate aldığımızda aslında bu sürecin çok da kolay olmadığını... ...bir kere farklı bir raya girmiş olan müzakere sürecinin bundan sonra aslında alıştığımızın dışında farklı bir şekilde gelişeceğini tahmin etmek çok güç görünmüyor... Yani bildiğimiz müzakere dengeleri, dinamikleri büyük oranda değişmiş durumda. Hani Kankun'da da bu açıkça görülecek bu sene öyle anlaşılıyor. Bütün bu çabalar evet, yani... sağlan dengenin hani yeniden sağlanması için yapılmış olmakla birlikte bir kere denge sarsılmış olduğu için herhalde şey olacak, zor olacak bunu toparlamak. Evet yani Kopenhag'da zaten esas itibariyle e, beklenmedik çıkışlarda olduğu işte şey gibi Tuvalu gibi Bolivya gibi ülkelerden kabul etmeyen bu mutabakatı boylarına postlarına bakmaksızın diyebileceğimiz bir şekilde. Yani denge alışla gelmiş denge tamamen konvansiyonel uluslararası ilişkiler dengesinde bir farklılık var ama. Tabii güçlü yani güçlü ülkeler, zengin ülkelerin ağırlığı başta Amerika olmak üzere devam ediyor. Sonuçsuz bırakacak bir ağırlık. Ee, yani Amerika da aslında kendisine tanınmış süreyi kötü kullandı ve bunu yani kötüye kullanmaya da devam ediyor. 2009 yıllarının iklim esasını çıkarmak üzere Amerika'ya tanınmış bir şans olduğunu hepimiz biliyoruz. Fakat 2010'da da bu yasanın çıkması artık tehlikeye düşmüş durumda. Dolayısıyla yani uluslararası toplumun onlara ve açmış olduğu kredi de bitmek üzere. Ancak öyle olmasına rağmen hala gündemi şaşırtıcı bir şekilde artık gündemi belirleyen neredeyse Amerika olmaya başladı. Yani Almanya'nın bu girişimi de belki bunu dengelemeye dönük bir şey. Sözleşme protokol dengesi hani bu aşamada artık yerini başka bir dengeye bırakacak gibi görülüyor. Yani sıfırdan başlamak gibi bir süreçle karşı karşıyayız neredeyse. Yani bu sıfırdan başlarken de büyük oranda Amerikan'ın tercihleri de ortasında sanki. Hani şekillenebilecek öyle bir şey de var. Tehlike de söz konusu. Evet. müzakereler Müsakere, bağlamında. Evet yani bu sıfırdan başlamak zaten sıfır noktasına doğru da hızla itilmiş bir dünyada olduğu için daha da endişe verici tabi yani. Bütün dünya günündeki şeylerin, yani dünyanın dünya gününün 40. yıl dönümündeki veriler, dünyanın berbat bir yere doğru hiçbir ilerleme şöyle dursun çok büyük bir uçuruma doğru sürüklenmekte olduğunu gösteren rakamlarla dolu her taraf. Evet iklimden biyolojik çeşitliliğe orman alanlarından öteki doğal varlıklara kadar bütün çevre ögeleriyle ilgili olarak kötüye giriş söz konusu. Evet yani 1970'teydi işte ilk dünya günü 22 Nisan'da o güne göre %5 daha fazla su buharı atmosferde ölçülüyor. Yani onun içinde işte bütün bu seller Rio'da, İstanbul'da, Samsun'da, Mumbai'de her yerde gördüğümüz daha yeni işte Bangladeş'te ve Mississippi'de dün görülmüş. Bu yüzden o seller, heyelanlar ayrıca okyanuslar %30 daha fazla asitlenmiş gene 40 yıl öncesine göre. Mercan kayalıkları, balıklar ve deniz canlıları hızla ölüyor. Ve dünyanın gelmiş geçmiş en sıcak Ocak, Şubat ve Mart ayları bu yıl yaşanmış kayıtların tutulduğunda. Nisan kayıtları henüz yok ama herhalde farklı olmayacaktır. Yani 2010 yılı kayıtlara geçmiş en sıcak yıl olacak. İşte yaklaşık 20 milyar kuş artık göç etmemeye karar veriyormuş galiba. Bütün bunlar durumunda hala politik gerçekçilik falan diye konuşmalar yapılabiliyor. Biraz zorlayıcı bir durum. Evet, ekolojik, sizin saydığınız ekolojik değişikliklerle koşut bir şekilde gelişen bir öteki değişiklikte. de yani, Dünya gününün 40. yılına baktığımızda 1970'lerde bütün o siyasal düzeyde görülen irade, hani çevreyi korumak için karar almak, düzenleme yapmak konusundaki iyi niyet 2010'da yerini tam tersi bir duruma bırakmış görünüyor. Hani Amerika'da milyonlarca insan sokağa çıktığında aslında bunun siyasal karşılığı da söz konusuydu. Ilgili ilk düzenlemeleri yapan ilk kurumları oluşturan ülke Amerika. Yani uluslararası alanda da e, bu konuda öncülük yapmak gibi bir rol e, atfediliyordu kendisine. E, 2010'a geldiğimizde bunun tam tersi söz konusu. Ve 40. E, yılda da yıl dönümünde de en dünyanın gör, görmüş olduğu en korkunç e, çevre, çevre felaketi, felaketi de e, o, Meksika Körfezi'ndeki BP platformu ve kuyusu devam ediyor becereksizliklerini de bütün önlemleri aldık diye geçirtmeye örtmeye çalışıyorlar aynı zamanda devlet ve şirket aymazlığı açıkça kendini şey Meksika Körfezi'nde ortaya koymuş oldu üstelik Amerika'nın hani çok önemli bir deneyimi var bu konuda bu türden felaketlere karşı hızlı bir şekilde önlem almak konusunda hazırlıklı olmasını sağlayacak olan hani onun da işe yaramadığı ders çıkarmadı, deneyimden ders çıkarmadığı anlaşılıyor. Evet, ya yani bir, bir ödeyecek demekle bu işten pek kolay kurtulabileceğini düşünmüyor herhalde kimse Amerikanın da, dünyanın da çok Atlantik'e doğru da yayılmakta olduğu Yani sadece Meksika körfezinde kalmayıp Atlantik'e de yayılacağı yolunda haberler gelmeye başladı ki çok yani dünya çapında bir ile karşı karşıya olduğumuz apaçık ortada. Bolivya'da tartışılan konulardan birisi bir çevre mahkemesi kurulması konusu evet, ne kadar önemli ne kadar, oldu. Evet, aynen öyle. Bir daha çıkıyor ortaya. Yani bu türden suçların, çevreye karşı suçların, insanın ortak mirasına karşı, yeryüzüne sürdürülebilirliğine karşı suçların karşılıksız kalmaması gerekiyor. Karşılıksız olduğu için şu anda zaten her, serbestçe, bu türden açıklamalar yapılabiliyor. Önlem aldık BP'yi ödeyecek denebiliyor. Evet. Peki şimdi bir de tabii bu tarafa geçelim isterseniz. Ee, bu Meksika Körfezi'nden Atlantik'ten İstanbul, İstanbul Boğazı'na bir seyir yapalım. Ee, benzer bir aymazlık burada da çıkıyor karşımıza. Ee, İstanbul bu adına 3. köprü ve onun da bir parçası olduğu Kuzey Marmara Otoyolu projesi güzergahını Bakan geçen hafta perşembe günü açıkladı. E, e, açıkla bu aslında ben buna tebliğ etmek etmek teriminin daha uygun olacağını düşünüyorum. Nazih ya yani açık hiç kimseye herhangi bir şey sorulduğunu hatırlamıyorum siz hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorum. Üstelik bunu hani bir erdem olarak da sunuyorlar. Açık, yani haklısınız, kelimesini kullanmakta, paylaşmak için, danışmak için yapılan bir açıklama değil, Uyulması için yapılmış olan bir açıklama bu. Rant oluşmasın diye katem davrandık diyor yetkililer bu konuda. Yani rantı önlemenin yol, başka yöntemleri söz konusu fakat. İstanbul kent halkının hayatını bugün ve gelecekte etkileyecek olan bu kadar önemli bir kararın kapalı kapılar arkasında hiçbir şekilde danışma süreci işletilmeden alınması ve sonra da bunun rant gerekçesiyle şey yapılmadığını, açıklanmadığını, paylaşılmadığını, söylenmesi anlaşılır gibi değil gerçekten. Zaten rantın oluşmasını nasıl engelleyeceklermiş? Şimdi açıklandı. O zaman artık olmayacak mı rant? Bundan sonra nasıl oluşacağını bilmiyoruz. Basında çıkan haberlerde rant peşinde koşanların aslında şimdiden bölgede oldukları anlaşılıyor. Yani bir ilgi o haline gelmiş birkaç günlük süre içerisinde o bölge. Yalnızca şeyler değil vakit geçirmek için oraya gidenler değil arazi kapmak için gidenler de yani kendilerine arazi beğenmek için gidenler de o bölgedeymiş anlaşıldığı kadarıyla basından basındaki haberlerden görüldüğü kadarıyla fakat Ketun davranma sürecinde de geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde köprü yapılacak işte güzergahları, olası gahların açıklanma sürecinde farklı bölgelerde zaten kendiliğinden bir rant oluşturma süreci yaratılmış oldu belki doğru bölgede olmadı ama e, spekülasyonlar nedeniyle açıklanan farklı ya da tahmin edilen farklı güzel gayrimenkuller burada oluşturulmuş oldu. Yani o da aynı zamanda bu sürecin kapalı karar sürecinin e, birlikte getirmiş olduğu risklerden bir tanesiydi. Kentsel yani, mekanın e, düzenlenmesiyle ilgili olarak hani katılmaya çalışırken şeyi aslında kendileri yol açmış oldular hem merkezi düzeyde hem yerel düzeyde e, karar alıcılar. Evet şimdi bu bir de sizin hatırlattığınız bir şey var yani Kuzey Marmara otoyol projesiyle bağlantılı yani büyükşehir belediyeleri de bu işin içinde bir şekilde olmak durumundalar nasıl olacak bu? Şimdi bu merkezi düzeyde yapılmış olan alınmış olan bir karar Ulaştırma Bakanlığı'nın yer seçim, yer seçim kararı Ulaştırma Bakanlığı tarafından alındı. Fakat bu süreçte yer seçim daha doğrusu güzergah ilgili üç büyük şehirin belediye meclislerine gelecek burada görüşülecek ve bu kentlerin planlarına işlenecek. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclisinde Sakarya'da ve Kocaeli'de Büyükşehir belediyeleri. Açıklanan güzergahın kendileriyle ilgili olan kısımlarını görüşüp planları işlemek yönde karar alacaklar. Yani bunlar seçilmiş üyelerin demokratik kuruluşları öyle mi? Karar organları. Karar organları. Yani halkın oylarıyla seçilmiş olan karar organları. Şimdi bu niye önemli? Öncelikle kararın açıklanma sürecinin en önemli eksikliklerinden bir tanesi. Halkın katılımı sürecini gerçekleştirmemiş olması, işletilmemiş olması, yani iki anlamda. Çed süreci dışında bu karar. Yani e, üçüncü Boğaz Köprüsü ve e, bu Kuzey Marmara e, Otoyol Projesi, 1993'te e, Çed yönetmeli, çevreselki değerlendirmesi yönetmeli, 1993'te yürürlüğe girmeden önce yatırım planlarını alınmış olduğu için kendiliğinden bu çevresel etki değerlendirme sürecinin dışında kalmış oldu. Yani bunun iki sonucu var. Bunlardan bir tanesi yapılacak projenin İstanbul ve geçeceği güzergahın çevresine olası etkilerinin değerlendirilememesi ve gerekli önlemleri alın gerekli önlemlerin alınamaması buna koştu olarak. İkincisi de kararın ve çevresel etki sürecinin halkın katılımı olmadan gerçekleştirilmiş olması. Evet. Şimdi ikinciden mesela ikinciden yansım, dönerek başlıyor. Her siyasel meşruiyetini sorgulanır hale getiriyor. Hem de yani karar sürecini demokratik. Evet. Yani bu korku bir getiriyor. yandan faşizm tartışmaları yapılırken tamamen kooperatif bir zihniyetle tepeden inme bir karar alma zincirinin oluşturulduğu da söylenebilir. Yani şimdi bakan diyor ki Poyraz Köy Garipçe arasında tebliğ ettik diyor biz burası. Ve bu açıklamasında şöyle ibareler var, dikkat çekici olan. Milli park ve orman alanlarından mümkün olduğu kadar uzak bir güzergah tercih edildi diyor. Şimdi bu duyarlı tercih, çevreci tercih kime ait, kim tercihte bulunmuş? Çünkü halka sorulmadığına göre hiçbir şey bilemiyoruz. Halkın tercihiyle ilgili değil. Peki imkan meselesine gelince mümkün olduğu kadar uzak diyor. Bu da dünyanın en muğlak ve tuhaf açıklaması. Bu imkan da halkın imkanlarıyla ilgili değil. Yani bu tamamen antidemokratik ve kesinlikle direnilmesi gereken bir ...karar olarak karşımıza çıkıyor sanıyorum. Tabii demokratik değil, bürokratik rasyonalliğe... ...dayanan bir karar bu. Şeylerin, çevre yolu... ...bağlantılarının da mümkün olduğunca... ...kent dışına çıkarıldığı, dolayısıyla... ...şeyde... ...yeşil alanlara zarar verilmeyeceği... ...gibi bir güvence vermeye çalışıyor bakan... Fakat bunun hani bunun gerekçeleri neler? Bu bir çevresel etki, çevresel açıdan arazi kullanım açısından kriterlere göre bu değerlendirmenin yapıldığı söyleniyor. Nedir bu kriterler? Bu çevresel etki değerlendirmesi süreci nasıl işlemiştir? Ne, nerededir bu rapor? Yok ortada. Hani yasal açıdan ÇED sürecinin dışında olabilir fakat yine de bir değerlendirme sürecinin yapıldığı anlaşılıyor. Bu değerlendirmenin ne olduğunun da hakla paylaşılması lazım. Ben şeyi de anlamış diyeceğim Semra Hanım. Yani değerle, çevre etki değerlendirme raporu ÇED yasa eski olduğu için gerekli değil. Yani bu yasaların zaman aşımıyla mı bağlı çevreye olan tahribat ya da çevrenin düpedüz Yok edilebilmesi ihtimalinden de bahseden çok sayıda e, ulaşım konusuna eğilmiş ve benzer şehircilik konularında uğraşan insanların gayet ayrıntılı demeçleri de çıktı bu konuda uzman diyebileceğimiz kişilerin. Ama e, ne yapalım eskiden kanun gerektirmiyordu dolayısıyla şimdi artık lüzum yok mu diyeceğiz chat şey, raporu olmasın diyeceğiz öyle mi? Bu çet konusundaki gelişmeye dünyada çevre yönetimi e, halkın katılımı konusundaki gelişmelere ayak uyduramamak çan gerisinde kalmanın işte somut olarak e, karşımıza çıktığı örneklerden bir tanesi Çevre Kanunu 1983'te çıktığında çet yönetmeliğinin çıkarılmasını öngörüyordu ve chat yapılmasını gerektiriyordu. 10 yıl gecikmeyle 1993 Şubat'ında bu yönetmelik çıkarılabildi. Fakat yönetmelik çıkarılırken de bir geçici maddeyle 1993 öncesi yatırım planına alınan projelerin chat kapsamı dışında olduğu söylendi. Fakat 93'ten 2010'a gelinceye kadar yanlış hatırlamıyorsam 8 kere değişiklik oldu. Yani yönetmelik yeniden yapıldı ya da bazı maddeleri değiştirildi. Bütün bu değişiklikler ve yeniden yönetmelik yapma sürecinde bu geçici madde aynen korundu. Ve 1993 öncesi hep çeteden muaf tutuldu. Şimdi düzenleme böyle olmakla birlikte bu kadar önemli bir karar. Yalnızca İstanbul değil, Türkiye'yi etkileyecek olan, bölgesini etkileyecek olan, yani Karadeniz çevresindeki bölgeyi etkileyecek olan bu kadar önemli bir kararın hem ÇED dışında hem de halkın katılımı dışında tutmaya çalışmak, yani çağdaş çevresel demokrasi anlayışıyla çevre yönetimi anlayışıyla hiçbir şeyle barışır bir tavır değil gerçekten peki bir de çevre yönetimine katılım esastır diyen şimdi bu anlamda hani bu sürecin bu bu aşamaya kadar ki eksikliğini bundan sonra tamamlamak üzere kullanılabilecek bazı mekanizmalar var bütün yani İstanbul halkı kent taşların bu yöntemleri kullanarak aslında en azından bundan sonraki süreci demokratik yönetimi açma yolunda çabalarına temel oluşturabilecek düzenlemeler. Bunlardan bir tanesi sizin de dediğiniz gibi çevre kanunu. 2006'da çevre kanunu, çevre kanunu evet. değiştirilirken eklenen önemli yeniliklerden bir tanesi bu. Öncelikle şunu hatırlatmak lazım. Başta idare olmak üzere sayı yok kanun meslek odaları birlikleri yani sivil toplum kuruluşları diyerek herkes çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi ile görevli olup bu konudaki tedbirlere ve esaslara uymakla yükümlü. Dolayısıyla en başta bu karar veren kuruluşlar Merkezi yönetim ve yerel yönetimler başta olmak üzere çevre kanlının bu ülkesine uymak zorunda. Vatandaşlık hak ve yükümlülüğü var değil mi burada? Evet. Çok... evet bu herkese görev verdiğine göre aynı zamanda çevre hakkının dayanışma hakkı olma niteliğinden dolayı bu hakkın gerçekleştirilmesini sağlayacak güvenceler de sağlanması gerekiyor. Çevre kanlının üçüncü maddesi bu konuda da önemli bir yenilik getiriyor. Çevre politikalarının oluşmasında katılım hakkı esastır diyor arkasından da Bakanlık ve Yerel Yönetimler, meslek odalarının, birliklerin, sivil toplum kuruluşların ve vatandaşların çevre hakkını kullanacakları katılım ortamını yaratmakla yükümlüdür. Evet. Ay bu kadar önemli bir karar, çevresel sonuçları olacak olan, gündelik yaşamı, yaşam kalitesini etkileyecek olan bir karar konusunda ve proje konusunda bir yerel yönetimlerin halkın katılımını sağlayacak olanakları yaratması gerekiyor. Çevre kalmın kendilerine vermiş olduğu bir yükümlülük bu. Evet bunun büyük bir ciddi bir hukuki ve de e, sivil e, mücadelesinin e, yakın önümüzdeki günlerde hızlanarak yürümesi beklenebilir yani. Evet önemli bir eksiklik var burada bu e, katılım ortamını yaratmakla yükümlü kılınmakla birlikte idareler. Bunların neler olacağı konusunda bir belirsizlik söz konusu. Yani bir pratik geliştirilmemiş durumda. Mekanizmaların neler olacağı konusunda tanımlamalar yapılmamış durumda. Bu anlamda da karşımıza belediye yasaları çıkıyor. Şimdi bu planlar, daha doğrusu güzergah belediye meclisine gelip görüşüleceğine ve planına dahil edileceğine göre. Burada da Büyükşehir Belediyesi ve belediye yasasındaki katılımla ilgili. ...yollar işletil, işletilebilir... Ee, ...belediye kanunu... ...belediye Meclis toplantılarının açık olduğunu söylüyor... Hmm, ...o da çok önemli... evet. ...dolayısıyla e, kent taşlar... ...belediye meclisinin bu planın... ...görüşüleceği toplantılarına katılıp... ...dinlemek hakkına sahipler... ...hani başka bir yol olmadığı için... ...şu anda bu güzergah hakkında... ...bunun çevresel etkileri hakkında... ...başka bir bilgilendirme yolu olmadığı... ...dediğiniz gibi yalnızca temlih edilmiş olduğu için... Bilgi edinme kanalı olarak kullanılabilecek ender şeylerden, mekanizmalardan bir tanesi. Bu şey değil mi? Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Büyükşehir var mı orada bilmiyorum. Kocaeli. Bir de i̇şte Sakarya'da. Bir de Sakarya'da. Belediye meclislerinde bu güzergah üzerine toplantılar yapılacak. İşte yol şuradan mı geçecek, yan yollar, motorlar filan. Bunların hepsine katılıp bunları afişe etmek bu tartışmaları aktarmak mümkün ve orada oy hakkı yok tabii katılanların tabii ama katılanların oy hakkı yok yalnızca izleyebiliyorlar. Fakat bu da hem bilgilenme açısından hem de dediğiniz gibi o bilgiyi kentliyle paylaşmak açısından saydamlık sağlayabilecek. Halkın afa ile denetimi ve saydamlığı sağlayabilecek olan yöntemlerden bir tanesi. Şimdi Kadir Topbaş Büyükşehir Belediye Başkanı bu planın Güzelgah açıklandığı şeydi basın toplantısında Güzelgah'ın ayrıntılarının Belediye Meclislerinde görüşüleceğini söyledi. Hani ayarlamalar, düzenlemeler yapılabileceğini işte ayakların nerede olacağı Güzelgah'ın Nerelerden geçeceği konusunda. Dolayısıyla orada önemli bir şey olacağı, tartışma olacağı bu konuda. Peki ama mesela şimdi açıklanan yerlerde sit alanı, imar izni yok. Oraya köprü ayağı mı yapılıyor? O zaman sit alanı olmaktan çıkıyor öyle mi? Bu ne kadar ilginç. E, koruma kurulunun bir kararı var zaten daha önceki yıllarda. E, sit alanı olduğu için orada e, köprü yapılamayacağına dair. Siz kararı yurttaşlar için geçerli, kamu otoriteler için geçerli değil gibi bir şey çıkıyor karşımıza. Başka bir ilginçlik daha çıkıyor şeyde bu açıklanan güzel güzergah dolayısıyla. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı bakana da teşekkür etti. Ne, ne için? Bu planı yapma yani güzel güzergahı belirleme ve gerekli plan yapma yetkisi merkezi yönetimde olduğu halde bakanın yerel yönetimlere önem verdiğini ve dolayısıyla planın Büyükşehir Belediye Meclislerinde de görüşülmesi, belediye meclislerin bu konuda karar alması. Lütfetmiş yönünde. olduğunu Her söylüyor yani. Belirtmiş olduğu için yerel yönetimlere verdiği önemden dolayı teşekkür etti. Bir ölçüde yerel yönetim kendi yetkisini, planlama yetkisini merkezi yönetime devretmekte de bir sorun görmüyor. Öyle de anlaşılıyor bu şeyin belediye başkanının açıklaması. Evet yani sadece çevre şeyini tamamen bir kenara bıraksak bile bunun ormanlık alanlara ve su havzalarını tamamen ebediyen geri dönüşsüz şekilde ortadan kaldırılmasını gibi şeyleri ortadan bıraksak hatta Belgrad Ormanı'nın Demiray Oral da yazmıştı taraf gazetesinde Megrad Ormanı'nın kapısından garipçeye gitmek sadece 20 dakika yani mümkün mertebe uzak filan demesine rağmen bakanın aslında tam bir ormanlık alanında tahribatını önleyemeyecek geri dönüşsüz bir yolun açılacağı kolaylıkla söylenebilecek bir durum var. Ama bunları da bir yana bıraksak bunun kadar şeffaf olmayan antidemokratik tepeden merkezci bir anlayışla alınması insanı hakikaten çok ciddi olarak düşündürüyor ve direniş buna sivil bir direnişin yapılması gerektiği konusunda kararlılığı da artırıyordur inşallah herkes. Evet yani iyi karar demek yalnızca kararın çevre halkları dikkate alınarak alınmış olması demek değil. O kararın ilgililerle danışma ve katılım içinde alınması demek. Yani rızanın, kenttaş rızasının oluşturulması gerekiyor. Bunun içinde önce bilgilendirme, sonra da onun görüşüne başvurma ve kentlinin ifade ettiği görüşün kararlara yansıtılması. Bu, müzakereci demokrasi, yani temsili evet. demokrasinin sorunları artık biliniyor. Özellikle yerel düzeyde bu tür önemli kararlarda müzakereci demokrasi pratiklerinin hayata geçirilmesi için çabalar bütün dünyada yaygınlaşmış durumda. Bunun da hani belli bağışlı bazı şeyleri var, uygulama biçimleri var. Örneğin birçok ülkede Avrupa'da planlama çemberleri denilen, yani Almanya'da başlatılan bir yöntem var. Bütün kentle ilgili planlama kararlarında halkın katılımını sağlayacak şeylerden, mekanizmalardan bir tanesi bu. Daha yeni ve daha çağdaş girişimlerden bir tanesi yurttaş yürüleri. Gene gelişmiş ülkelerin büyük bir çoğunluğunda uygulanıyor bu yurttaş yürileri. Gelişmekte olan ülkelerde de uygulanıyor. Evet de uygulanıyor yani. Yani bu müzakereci demokrasinin, katılmacı demokrasinin somutlaştığı şeyler bunlar, mekanizmalar. Beş senede bir yapılan seçimlerle karar organların oluşturulması ya da bunların beş senede bir seçimlerle hesap vermesi yeterli değil artık. Çünkü yerel yönetimler aldıkları kararlarla kentliğin ve kentin bugünün ve geleceğini etkileyebiliyorlar. Demo, yani seçimler tek başına bu kararları denetleyebilecek mekanizma değil. Dolayısıyla her gün aldıkları kararlardan dolayı hesap vermek zorunda yara yönetimler halka karşı. Evet, bu yani halka bu... vermenin de yöntemlerini geliştirmek zorunda. Evet, bu demokratik işleyiş açısından da fevkalade büyük sakıncalar içeriyor ve direnilmesini gerektiriyor gibi düşünüyor insan. Yani Saray... Büyükşehir Belediye Melisinin önünde de bir imkan olduğunu düşünüyorum ben bunun. Evet. Yani bu türden çağdaş yöntemleri uygulanması gereken kararlardan bir tanesi bu. Bu ihale sürecini nasıl işleyeceğinden başka bakanlığın düşünmüş olduğu büyükşehir belediyesi de bu hani yurttaş yürüsü gibi girişimleri Türkiye'de uygulamak yönünde adım atmalı, öncülük etmiş olmalı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi hani dünya gündemini takip etmeye çalışıyor. Hani bu karar aslında yeni kavramlar belediyenin gündemindeki yeni kavramlara da ters düşüyor. Karbon nötr kent olmak gibi. Evet, onları da söylüyor. Olmak gibi planlar var belediyenin önünde. Hani bunlar kavramsal olarak tartışılmaya başlandı. Ve uluslararası toplantılarda da gidip İstanbul'u da bütün bu sıfır karbonlu kent, düşük karbonlu kentlere dönüştürecekleri vaatlerinde bulunuyorlar. Sonra da gelip aslında sera gazlarını fiilen çok artırıcı açık olan bir projeye de destek oluyorlar. Bu e Yalnızca yer seçimi boyutuyla önemli olan bir şey değil, iklim değişikliği boyutuyla da evet. önemli olan bir karar İstanbul açısından. Şimdi bu belediyenin uluslararası girişimlere bu kadar istekli bir şekilde katılması anlamında artık hani geriye dönüp İstanbul'a dönüp de yapması gereken değişikliklerden bir tanesi. Tabii bunu bu çerçeveyi sağlayan başka uluslararası şeyler de var, düzenekler de var. Şimdi Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa Yerel Yönetimler özellik şartı. Yerel yönetimlerinin özellik şartı Yerel demokrasinin güvencilerinden bir tanesi Fakat orada da Şartın yetersizlikleri dikkate alınarak Yapılan bir değişiklik söz konusu Son dönemde Bir ek protokol getirildi bu şarta hmm. Yerel yönetimlerin işlerine katılma hakkı üzerine Ek protokol Bu protokol Yerel yönetimlerin karar alma Süreçlerine halkın katılımını Sağlayacak ...bunun bir hak olarak düzenlenmesini ve aynı zamanda yasayla bu hakkın gerçekleştirileceği yolların oluşturulmasını öngörüyor. Ee, Kasım 2009'da imzaya açıldı bu e, protokol. Yani yerel yönetimin özellik şartına taraf olan bir ülke olarak Türkiye'nin de gündemine girmesi gereken konulardan bir tanesi. Ve katılımı da şöyle tanımlıyor. Ee, yalnızca hani bilgilendirme ve tebliğ etme şeklinde bir şey değil, yurttaş danışması değil... Yerel yönetimlerin aldıkları kararlar üzerinde etki doğuracak şekilde e, katılma olarak e, yani e, derinliği ve anlamı olan bir katılma olarak tanımlıyor bunu. Ve özel durumlarından dolayı katılamayanlar için de ayrı mekanizmaların, kolaylıkların oluşturulması gibi bir yükümlülük de getiriyor taraf olacak olan devletlere. Evet yani uluslararası sorumluluklarının da ortaya çıkacağı söylenebilir. Yani süreyi maalesef dolduruyor. Son derece tayin edici önemde hem içeriği hem çevreye etkileri hem küresel iklim değişikliğine hem de demokrasinin e, sürdürülmesi açısından önemli kararlar. Yani sık, e, sık hatırlatılıyor bugünlerde ama e, Recep Tayyip Erdoğan daha önce iktidar olmayıp Melediye Başkanı olduğu dönemlerde. İstanbul'a 3. köprünün yapılmasının cinayet olacağını söylemişti. Şimdi dön, döndürebilir ve şöyle ifade edebilir belki. İki köprü arasında köprü cinayet olur demiştim diyebilir. Ama bu orijinal ifadesinin etrafından dönmeyi deneyebilir ama bu galiba hiç inandırıcı olmayacak. Yani köprünün, köprünün adı konusundaki tartışmalarda hani adı ne olsun köprünün tartışmasında rahatlıkla Recep Tayyip Erdoğan köprüsü denebilir bu durumda diyorsunuz. Evet <gülüyor> ve yani cinayet fiilinin failine Türkçe'de katil ya da cani deniyor. Bunun köprünün yeriyle fiil arasında bir bağlantı yok. Hani dünyadaki bütün politikacılar tarihe bir ad bırakmak için çalışırlar denir. İktidar politikacıları da tarihe İstanbul katilleri diye geçmek istiyor, olamazlar herhalde diyelim. İşte şunu da ekleyelim, Avrupa kentsel şartı 1992 tarihli çok önemli bir tespitte bulunuyor. Otomobillerle kentler karşı karşıya geldi ve otomobiller kentleri yavaş yavaş ama kararlı bir şekilde öldürüyor. Evet. Şimdi otomobiller kazanacak ve kamyonlar. İşte bir seçim yapmak zorundayız diyor. Otomobiller mi, kentler mi? Bu seçimi de kısa sürede yapmak zorundayız diyor. Bu, Boğaz ve otoyol projesiyle galiba otomobillerden yana Türkiye'de seçim yapmış gibi görünüyoruz. Evet. Bunu herhalde daha kuvvetle tartışmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Seninle. İyi yayınlar. Semra Cerit Mazlum'la İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik